Önceki videoda, beyindeki ödül mekanizmasının genel olarak nasıl çalıştığını anlatmıştım. Şimdi de bu süreci, daha dar bir düzeye, nöronlara indirgeyerek anlatacağım. Ki böylece tolerans, bağımlılık ve geri çekilme süreçlerine değinebileceğim. O halde toleranstan başlayalım. Davranışsal açıdan tolerans, bir maddeye alışıldığında hep aynı düzeyde bir etki alabilmek için her seferinde, daha fazla maddeye ihtiyaç duyulması anlamına gelir. Gelin bu durumun, beyinde nasıl gerçekleştiğine bakalım. Nöronlarla neler olduğuna. Bunun bir nöronun aksonu olduğunu düşünelim. Bu da bir diğerinin dendriti. Buradaki de sinaps. Bu kelimeler sizi korkutmasın. Bildiğiniz gibi, nöron dediğimiz sinir hücreleridir ve bu çizdiklerimse aralarında alışverişi sağlayan noktalar. Pekala, elimizde ön tavan bölgesinden gelen nöronlar var ve bunlar dopamin yolluyorlar. Bir kişi kokain kullandığında bu dopaminler akmaya başlıyor ve has sinyalleri artarak kişiye kendini çok iyi hissettiriyor. Yani ortada çok fazla dopamin var. Normalde burada postsinaptik nöronların dopamin gibi nörotransmitterlere uygun reseptörleri vardır. Bu çizdiğim çizgiler, dopaminin gelmesi gereken yerlerdir. Bunlar dopamini alarak sinyal yollarlar ve böylece aşırı bir haz yaşanmaya başlar. Yani bu olay sürecin içindeki neronların uyarılmasıdır. Normal bir durumda, eğer sizi uyaran şey bir kelime, bir sarılma veya başka bir şeyse, siz bu keyfi hissedersiniz. Ama saniyeler sonra beyninizdeki kimyasallar yine eski haline dönerler. Ve kendini yeniden dengelerler. Uyuşturucu gibi maddelerse uzun süreli uyarıcılardır ve beynin kimyasını değiştirebilecek güçtedirler. Beyin sürekli olarak dopaminle uyarıldığında bu durum ona fazla gelir ve kendini dengelemeye çalışır. İster inanın ister inanmayın ama emin olun ki her zaman aşırı mutlu olmak istemezsiniz. Yani en azından beyniniz bunu istemez. Bir süre sonra beyin, tamam, artık biraz sakinleşmem lazım. En iyisi bu reseptörlerin bir kısmını kapatayım ki, bu miktardaki maddeler artık beni bu düzeyde uyarmasın. Bu miktar madde artık bu kadar fazla etki edemesin, der. İşte bu olan duruma tolerans diyoruz. Çünkü alınan miktardaki maddeye tolerans geliştiriliyor ve artık aynı miktardan, aynı etki alınamıyor. Kokain gibi maddelerde, bu durum sorunlara yol açıyor. Çünkü o zaman, bu maddelere duyulan bağımlılık başlar. Bu bağımlılık, hem duygusal bağımlılıktan ki, bundan kastım, bu tip maddelere ihtiyaç duyulması hissidir, hem de fizyolojik bağımlılıktan oluşuyor ki, bu da alınmadığında ortaya çıkan olumsuz etkilerdir. Maddeye karşı bir tolerans geliştirildikten sonra, eskisi gibi oldukça fazla etki elde edebilmesi için çok daha yüksek dozlarda kokain alınıyor. Bu da her seferinde kullanılan dozun artması anlamına geliyor. Bu anlattığım durum istediği miktarda maddeyi elde edebilen kişiler için geçerli. Peki ya gereken yüksek dozları alamazsa? Eğer bir madde bağımlısı bir süre madde alamazsa geri çekilme yaşamaya başlar. Hatırlayın Bağımlı bir kişinin vücudu yüksek düzeylerdeki dopamine alıştı. Belki de artık kendi kendine dopamin üretmiyor ve bu maddeye bel bağlıyor. Yani bir kişi kokain kullanıyorsa, çikolata veya bir kucaklama o kişiyi kokain kadar mutlu etmez. Ve bunun sonunda, diğer tür uyarıcıların yerine kokain ve haz verecek başka hisler aramaya başlar. Madde alınmadığında, her zamanki seviyelerde dopaminde olmaz ve vücut bunu kendi kendine üretemez. Bu yüzden de depresif hissetmeye başlar. Endişe ve tedirginliğe kapılır. Ve bu belirtiler maddeden maddeye çeşitlilik gösterir. Kimisinde terleme olur, kimisinde baş ağrısı. Ama genel olarak endişe ve depresyon ortak etkilerindendir. Ve bu etkiler çok uç noktalara ulaştığında da kendilerini yeniden mutlu hissedebilmek için ellerinden geleni yaparlar. Ancak artık aşırı bir haz, öfori için değil de normal seviyeler için çaba gösterir hale gelirler. Maddeye karşı tolerans bir kere oluştuğunda aşırı bir haz değil, normal bir mutluluk için bile maddeye ihtiyaç duyulur. Bu bir bağımlı olduğunun, yani maddeyi almaya devam etmek ihtiyacının göstergesidir. Ama tabii ki işin iyi bir yanı da var. Her ne kadar geri çekilme evresi zorlayıcı geçse de, beyin, maddenin varlığına alıştığı gibi yokluğuna da alışır. Yani biraz zaman ve biraz da azimle, madde ne kadar beynin bazı bölümlerine tamir edilemez hasarlar bırakmışsa da, ödül sisteminin yeniden normal seviyelerde çalışması sağlanabilir.